Merhaba ya Nûr merhaba. Merhaba, Ceddel Hüseyin, merhaba. Ya Habibi, ya Muhammed, merhaba. Ya İmâm el qibleteyni merhaba. Elhamdülillah, el-lezi hedâna al-i hâdâ ve mâ kûnnâ al Matoğu fi ıqiyamatı sâmi la bilâlâh. Lâqad jâ'at rüşûlû rabbinâ bilhak. Cûlû ʿalâ Muhammed, lâhum salli ʿalayhi Muhammed, salli اعوذ بالله من كل ربه الرحمن الرحيم يا ايها الذين من يرتد منكم عن دينه الله بقوم يحبهم ما يحبونه على المؤمنين عزته على Yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna la'wma la'im min dhalika fa'dallu Allah yu'tihim ma yasha' wallahu wasi'un alim Allahu dhul fadli azim sadaqa Allahu al azim bil Qur'an al azim Mubarak rabbil al hayy al qayyum bil hayy al qayyum la وَدَفَاتُ عَنْكُمْ اِسْتُّٰهُ اَبْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلّٰهِ الْعَلْهِ الْعَلْهِ azim. İhya ulumda gördüm, İmam Gazel Hazretleri vaat ediyor bu hadis-i şerifi. Sizlere de ben nakledeyim ki, menfaattir insanları getiren vecde, cennet vaadet etmeseydi rahman kimse etmezdi secde demiş şerif. Bunun gibi size de müjdeyi beyan edeyim ki, rahat oturun diye. Yassıya kadar veya sii cemaatla kılmadan çıkmayın diye. Şu anda bunu neden söylüyorum? Nasrüddin Hoca ne yaptı? Testi çocuğun eline verdi. Efendim en sesine de bir tokat, aşk etti. Dediler Hoca beni testiyi kırmadı ki. Niye vuruyorsun? E kırdıktan sonra vursan neye yarar? Dedi. Akşam yat sarası burada.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 Beyin kanamasından gideceksin hele dur ya tansiyonum mu çıktı kalbim mi var? Herkese savuna uygun değil ki size burada. Bir de bedava doktorluk yapıyorum ya. Hakikaten diyorum bak tansiyon yüksek olana gelmez. Kalp hastasına gelmez. Düşük olana gelmez. Ben mesela benim tansiyonum düşük. Ben hemen baygınlık geçiririm iki dakika dursam ya. Tansiyonum oluyor beşe altıya düşer. Ha dolayısıyla millet yok zayıflıyım yok bilmem keyfime gireyim diye Savunalarda canını çıkarıyor ya Günahta çıkaramıyor Boşuna yanıyor adam Dünyada da ahirette de yanacak <gülüyor> Ama siz Burada Terleseniz yansanız Donsanız Hepsi mizanınıza konacak Adamlar Cennete girmek için canını vermiş ya Biz bir saat Oturamasak Pek bu İmtihanda kazanma şansımız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 Allah rızası için. Namazı cemaatle kılmak. Allah rızası için. akşam mesajı cami şerifte itikaf. Allah rızası için. Efendim, tabii başka dediğim gibi dua yapmak, amin demek. Allah rızası için. Efendim, zikir yapmak. Allah rızası için. Bunların hepsi burada mecmu'en. Salavat şerife okumak. Ne zaman Resulullah Efendimiz'e kaç defa salavat okuyoruz bu arada. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala ve sellim. Değil mi? Ne kadar salavatlarımız da oluyor bu arada. Bunların hepsi müstakil amellerdir. Başlı başına faziletlerdir, değerlerdir. Şimdi ben bugün hangi konuyu işleyeceğim? Bu akşam yasa arası itikafa kısaca bir faziletini beyan edeceğim. Sonra konumuza geçeceğim tabii. Ama bunu bilerek niye bunu bildiriyorum ki? Öbürlerini duydunuz ettiniz. Bunu da duyurmuştuk ama unutmuş olabilirsiniz. Tabii seneler geçiyor. Bu itibarla bunu da tekrar niyetlere katın.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 Bizden eksilenlerdir. Evet, amellerimizin karşılığını göreceğimiz ahiret yurduna adım adım yaklaşıyoruz. Illaki kimsenin ecelini kimse bilmiyor ama mutlaka ki geçirdiğimiz vakitler ömrümüzden eksilenlerdir. Değil mi? Evet. Onun için akşam itikafına girerken. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadis şerifi ''Men akefe nefsehû fîmâ beynel meğribi vel işâ'' da gördüm bunu ben. İmam Gazali hüccetül İslam'dur. Onun aldığı hadisler hepsi sahittir. İhya ül ümüddine kimse itiraz edemez. bir birkaç tanesi itiraz etti, Rasulullah Efendimiz'in rüyasında gördü. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda onu çağırdılar. İmam Gazali de geldi.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 da bir yerde tutulan değil mi mahbus Dolayısıyla kim kendini camide tutar çıkmayacak. İtikaf bozulur. Ley illa ve Kur'anı ve Hiç dünya kelamı konuşmayacak. Ancak namaz kılabilir, Kur'an okuyabilir, zikirde bulunabilir. İşte bu şimdi en büyük zikirlerden biri nedir?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 Cennetin bir köşkünün kaç kapısı var? Yetmiş bin! Bir kapıdan öbür kapı görünmez! Bir hizmetçisini çağırsa her kapıdan leppek buyur diye inci tanesi gibi hizmetçiler girer! Cennetin köşklerinin duvarlarının efendim e, tuğlası sıvası ne? Libnetum ve libnetum in bir tuğla altın bir tuğla gümüş!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 Muhammed Mustafa'ya daalarak sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Mevduu savtin fil cenneti hayrun min ed-dünyâ ve Bu hadis Buhari'dir. "Ve lensîfu ala râsiyen hayrun min ed-dünyâ ve mâ fîhâ." Buhari'dir. Evet. "Ve levne sivâran e, fi yed reclin min ehli'l cenneti tala'a." Tirmizî'dir.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 Cennette gösterilecek yer. Udhul mirara. <gülüyor> Buhari, Müslim, Müttefekun aleyh. Hadis El Uluvel kitabında. Buhari, Müslim sahihain. Buyur cennete gir. Ya Rabbi, bana kalan dona kalır. En son cehennemden ben çıktım. Cennette yer mi kalmış ki? 10 dünya kadar versem yeter mi? Etestez yubi ente rabbul alamin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 alıp buradan çıkarsız İnşallah sabaha kadar dağıtmazsınız <gülüyor> geçersiz televizyonun başına oradan oraya zıplarsız ne köşk kalır ne saray gece kontuya talim <gülüyor> yazıklar olsun ne işiniz var karıştırmayın bu zurnaları yahu bırakın ondan sonra cennette iki köşk bina etmesi Allah üzerine o kulu için nedir Haktır. Vaattır. İnnallâh la Allah sözünden caymaz. Sen bu hadis-i şerife inanıyor musun? He? Bak inanmayan zaten hadis şerif, <gülüyor> hadis-i şerif ene zann-i abd bi fel yazunne bi maşa'e". Hadisi kutsi de diyor ki ben kulumun zanlının yanındayım benim hakkımda istediği zanlı şeraata uygun olarak yapabilir. Zaten böyle bir hadis var mıdır yok mudur diye şüphe edene bu iki köşk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 Nesi var? Devamı var. Müjdenin devamı da var inşallah. Onu da haftaya nakledeyim. Çünkü bu hadisle bu günü bitirmeyelim. Öbür konumuz var ya. Sahte peygamberle ilgili kıyamet alametlerini konuşuyoruz ya. Onun üçündür ki konumuza geçelim. Haftaya da inşallah. E, şimdi iki köşke aldız. İdare edin. Haftaya bu müjdenin devamı. Hadis-i şerif bitmedi. İnşallah devamını da benden sohbetin başında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 yıkayınca bütün zorlukları, zahmetleri ayaklarından gidiyor. Onlar bir dinlenme mola yerinden kalkınca kuş gibi kalkıyorlar. Bazı insanlar hakikaten şaşırıyor. Adam diyor ki ben arabayla gittim daha yoruldum. Bu adam yaya geldi, benim kadar yorulmadı ya. Öyle oluyor tabii. Çünkü melekler adamın ayağını yıkarsa yorgunluğunu alıyorlar. Şimdi melekler leğenden tasla gezerken yayaların sade ayağını yıkıyorlar. Sıra buna geliyor.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 Melekler hakikaten yorgunluğunu da alıyor, kanatlan da geriyor, günahlar için de istiğfar ediyor. Ya melek istiğfar ediyor. Şimdi geçen derste Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi şerifini okumuştuk. O da neydi? Kainat Efendisi buyuruyor. "La hatta 30 kaddaban, akhiru 30 sahtekar çıkmadan kıyamet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 Hululi, sapık fırkalar. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize getirdiği dinin dışında yollara bizi davet eden sapıkların hepsi buraya dahil olduğu için. Çünkü hadis-i şerifte Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh'a soruyor. Kultüma ayetüm ya Resulullah bu adamların nişanı nedir? Biz bunları nasıl tanıyacağız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ye'tünekum bi sünnetin lem tekunu aleha yugayyirune sünnetekum.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 Abdullah İbni Keva'ya ve keleminüm. sen Resulullah'ın buyurduğu o 70'e yakın işte 30 buyurdu. kezzap deccallardansın dedi. İbni Keva peygamberlik iddiasında değildi ancak rafizilikte galiydi, hul, e, hulattandı. Yani Hz. Ali'yi aşırı seviyorum derken bu Bekir Ömer'e çövenlerden. Allah muhafaza tabi Hz. Ali Efendimiz çok kızdığı için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 Müseylemetül Kezzab'ı anlattık. Resulullah'ın sağlığında sallallahu aleyhi ve sellem çıkmıştı. Bu mel'unu sonradan Hz. Sıddık zamanında ya, efendim bir muharebede yemame değil mi? vakasında Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh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 Hz. Hamza'yı nasıl gibi kayanın arkasında saklanmıştı da oku da şaşmazdı ya aynı dedi müseylemeye de aynı metod uyguladım dedi Müslüman olduktan sonra bir kayanın arkasına gizlendim yine böyle bir de baktım tam yanımdan geçmiş bir dedi oku şey ettim ondan sonra kesme doğru işini diğer sahabeye bıraktım diyor Hz. Vahşi radıyallahu anh değil mi Hz. Vahşi de radıyallahu anh tabii o da Müslüman oldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetine bir kere de olsa nail oldu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 Tahlib kabilesinde bu da peygamberliğini ilan etti. Temim kabilesinin tümü ona yardım ettiler. Koca kabileler. Çok da kıymetli insanlar var. Ahnef ibn Kayıs, Harise Bin Bedir gibi. Acayip insanlar, ulu insanlar, değerli insanlar bu kadına. Kadın da tabi hünerli. Okuyor, dokuyor yani. Vahiy mahiy uyduruyor yani.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 halimiz kalmıyor yani. Bu millet hepten pusulayı şaşırtabilir yani. Çünkü o kadar akıllıysa Resulullah var ya sallallahu aleyhi ve sellem. Kimisi Resulullah'a görenlerden dinden dönenler oldu. Bu kadına uyanlar oldu. Resulullah'a görenlerden ya. Yani bu acayip bir şey. Yani. bu Bekri ısıttık, nasıl uğraştı bu 12 kabileyle işte bunlar. Hepsi bir acayip bir şey. Teğlib, temim falan. Mürtet oldular yani.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 e şimdi adam diyor ki ya Müslümanlık doğrudur, güzeldir ama diyor ben biliyorum başıma ne geleceğini diyor ya bir sizin cemaate gelsem diyor anam ağladı diyor gece kalk, sabah yat, diyor iyisi mi diyor ben kendime başka bir şey bulayım diyor buluyor bir sapığı gidiyor bilmiyor mu ki Mahmud Efendi Hazretleri efendim takva üzere dünyada bir tane çarşamba İsmaila Camisi'nde mübarek duruyor Allah başımıza ne eksik etmesin ama adam gitmiş hervin birine mürit olmuş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 Buna uyanlar oldu Ya Bu karı çıktı yola Geldi şeye Yemame Yemame neresi? Hüküm sürdüğü O da oraları karıştırdı Peygamber İlati çok adamı tuttu peşine Millet ona inandı uydu Şimdi Müseyleme al, haber aldım Secah denen karı üzerime doğru ordusuyla geliyor Çok sıkıntıya girdi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 Allah ya Rabbi bir halıcıya girersin. Ben bir halıyı bir dakikada beğenirim. Karı elli halıyı görür beğenemez çıkar. Yahu ben böyle bir şey görmedim. can bir halı yahu. Memleketimi alıyorsun kardeşim? Bir halıyı alış işte git. <gülüyor> Karar veremiyorlar yani. E zaten Belkıs'ın meselesinde Süleyman Aleyhisselam mektup gönderdi ya Belkıs'a. Tacını tahtını başına geçirim çabuk Allah efendim iman etsin. Teslim olsun gelsin dediği zaman da Belkıs'ın şeyi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 Niye savaşacağız ki ya? İkimize gelen vahiyleri bir müzakere yapalım aramızda. Kadın. Femen galebe sahibu etme olağar. Kim kime galip gelirse öbürü ona ümmet olur dedi. Canım fark etmez. Bunların zaten bir iddiası yok. Mitevazulu adamlarız dedi ya o gelmezse biz gideriz. Fark etmez. Geçen hafta anlattım ya ağacı çağırdı çağırdı gelmedi. Yani. Ondan sonra. Ondan sonra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 Oh Kadın baktı ulan koku da mis gibi geliyor. Bu da böyle acayip vahiler uyduruyor falan. Sonra ne indirdi dedi? Of of of of. Allah elem teranna Allah. Halakna afbaca. Kadınları bizi fevç fevç yarattı ve cehalenin isalena ezvaca Ne ulucü fi inne ilaca nukhrucum inne ihraca. Başladı okuma. Benzetmiş uyduruyor ya Müseyleme üf.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 Remle'de bunlar. -u temim, temim oğulları kabilesi. Dediler ki yahu, evleneceğim, mehir verilir. Mehirsiz, mühürsüz nikah mı oldun? ne vereceğim bu kadına?" dedi. Vefat hakkında salih atlas. kaldırdım sizden." dedi. Dördeyin insin dedi bari. <gülüyor> Namaz da kılıyorlar yahu. Namaz da kılıyorlar. Dedim size ya işte İslam'a girmiş kabileler bunlar ya. Şu rezilliğe bak ne hale geldiler. Ya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 Sıkıyordu, üfledim uçtular. Bunları ben dedi ee, müselemeyle Esvede yoruyorum buyurdu. İsimlerini de verdi. Beni Müddlic kabilesi, bunların reisi Zülhimar denilen Esvedi Ansi. Bu Esvedi Ansi, Zülhimar yani himar da olabilir, himar da olabilir. Tabii himar olursa.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 Kollarına girdiler, zorlan mübarek yürüyerekten sahabeye çıktı. Buyurdu ki Kutil el esvedul bariha. Dün gece esvet gebertildi. Halbuki haber ma haber hiç gelemez. O zamanki yol hastalarıyla. Katelo raculun mübarekun an ehli beyt mübarekin. Mübarek bir hane halkından mübarek bir zat onu gebertti dedi. Ya men hüve dediler kime nasip oldu bu iş? Feyruzü Deylemi ismini de verdi. Feyruza nasip oldu dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Esved'in gebertildiğini, bu fitnenin önlendiğini ashabına müjdeledikten bir gün sonra vefat etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet.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 Subhanallah, Rabbi alaihila alayhi ala, alayhi sallam. Allahü Teala, Rabbi alaihi min asalatü sallam. Allahü Teala, sizi Mursalin, Muhammedu alaihi sallam